وَكُلَّ بِدْعَةٍ بَلَالَةٍ وَكُلَّ ظَلَالَةٍ فِي النَّارٍ Bugün 23 Kasım 2011 Cuma Selefin Fehmi bağlamında Kur'an ve Sünnet'ten delilleriyle Namaz kılma şekli derslerimizin Birinci dersi tabii bu Bu konuyla alakalı Serimizin ilk dersi O yüzden e, derse direkt tabi bugün e, pardon günü şaşırdık. Bugün günlerden çarşamba değil mi? Ama şey olarak diğer tarih doğru 23 Kasım değil mi? Evet. 23 Kasım 2011 çarşamba. Selefin Fehmi bağlamında Kur'an ve Sünnet'ten delilleriyle namaz kılma şekli derslerimizin birinci ders Bu serimizin ilk dersi olması hasebiyle derse giriş yapmadan önce inşallah bazı tembihlerde bulunacağız. Önümüzde tembihatler var. Bu dersin meselelerinin gidişatıyla alakalı. Davut sen de inşallah şeyi kız mikrofonunu kapat. Oradan dinle. Ben soru soracağım zaman açarsın inşallah. Tamam. Şimdi birinci tembihatımız şu. İlk tembihimiz şu. Şunu hemen belirtelim. Bu ders serisinde özellikle muasır alimlerimiz de Özellikle başta olmak üzere muhakkik fukahaların eserlerinden faydalanacak inşallah bu seride özellikle. Bu birinci tembihimiz. ikinci tembihimiz ders serimizin asıl konusu namaz kılma şekli olmakla birlikte nadiren de olsa farklı bazı hususlara da değinilecek. Yani sadece işte direkt e, iftitah tekbiri veya niyetle başlayıp namazın selamına kadar değil de Aralarda veya daha öncesinde mesela bu dersimizde de olduğu gibi ekstra namazla alakalı, ekstra bilgilerde inşallah önemli gördüğümüz, faydalı gördüğümüz bilgiler de verilecek ki önümüzdeki ilk der, ilk iki ders zaten özellikle bu namazın şekli dışında önemli bazı bilgilerle alakalı olacak. Üçüncü tembihatımız, üçüncü tembihimiz. Bu serimizde inşallah biz namaz kılınış şeklinin en önemli meselelerini ele alacağız. Yani en ince detaylarına kadar tüm meseleleri değil. Ancak ne? Namaz kılınış şeklinin en önemli meselelerini ne yapacağız? Detaylı bir şekilde inşallah ele alınca, ele alacağız. Dördüncü tembihimiz, meseleler muhakkik alimlerin ihtilafları ve münakaşalarıyla birlikte ele alınacak inşallah bu serimizde. Yani biz namazın şekliyle alakalı veya namazın zatıyla e, alakalı olan ekstra verdiğimiz bilgilerle alakalı olsun. Biz muhakkik alimlerin ihtilaflarıyla bu meseleleri ne yapacağız? Ele alacağız, öyle işleyeceğiz. Münakaşalarıyla birlikte ele alıp öyle işleyeceğiz. Öyle ilerleyeceğiz inşallah. 5 tembihimiz. Tüm ihtilaflar ve görüşler zikredilmeyecek. Evet meselleri ihtilaflarıyla birlikte ele alacağız. Münakaşalarıyla birlikte ele alacağız ama bütün ihtilafları buna dahil etmeyeceğiz. Tüm ihtilaf ve görüşler zikredilmeyecek. Önemli görüşler özellikle ne ele alınacak? Önemli kabileler ele alınacak ki bu kabilelerin de yine hepsi değil, bir kısmı. Önemli olan olanların ne? Ele alınacak. Eee 6. ve son tembihimiz eee Herhangi bir meseledeki mesela bizim tercihimiz kat'i hak demek değildir kesinlikle. Bunu öncelikle belirtelim ki bu zaten bizim menhecimiz. Bunu bizi takip eden kardeşler de bilirler zaten. Bizim menhecimizde şu vardır her zaman biz söylüyoruz. Fıkıh meselelerde biz işte kitaplardan okuyup da alimlerimizden duyduğumuz nispette tercihimizi yani kalbimizin meylettiğini söyleriz. Bu demek değildir diğer görüş, hak. Şey, diğer görüş batıl, bizim görüşümüz yüzde yüz hak demek değildir. Bu sadece mücerred olarak bizim tercihimizden ibarettir. Mesela basit bir örnek, işte imamın arkasında Fatih'e okunur mu okunmaz mı? Ee, hükmünü ele aldık, ikisinden birisini mesela veya hiç mi okunmaz, birisini tercih ettik. Ee, bu demek değildir, tercih etmediğimiz diğer görüş batıldır veya sünnete muhaliftir. Biz hakkız demek değil. Bu nedir? Bu işte bizim alimlerimizden duyduğumuz, deliller ışığında anladığımız mesele de kalbimizin meylettiğini söylememizdir. O yüzden biz bir şeyi tercih ettiğimiz zaman şu bilinecek ki onu biz %100 hak gördüğümüz için değil, sadece e, delillerden, alimlerimizin ışığında delillerden onu anladığımız içindir. Bunu bileceğiz. Sadece e, şas kalmış görüşler veya e, çok zayıf olan ve Ee, selefin icmasına muhalif olan görüşler de ne? Hariç. Orada tabi onlar kat'i hak olan görüşlerdir. Yine bir basitinden örnek. Mesela elle mi dizle mi gidilir? Tartışılacak. Deliller serdilecek. İki görüşün arası da münakaşa edilecek. Sonuçta bir tercih edilecek. Mesela e, bu tercih demek değildir. Mesela elle gidiyor tercih ediyorsak demek değildir dizle gitmek batıl. Veya dizle gidilir tercih edeceksek bu demek değildir. Elle gidilir meselesi. Batıl hayır. İki, i̇ki görüşten birisi hak olabilir ve muhtemeldir çünkü selefin arasındaki fıkhi ihtilaflar eğer güçlü ise e, %100 hak budur ki ebru da Allah dininde kat'i batıldır şeklinde e, demek e, asıl itibariyle selefin menecine zaten terstir. Evet. Hemen şunu da belirtelim. Bu ders kaç e, ders sürer? E, bu seri kaç ders sürer? Allahu alem bilemeyiz ama herhalde bir 15-20 ders arası eee şura diye tahmin ediyorum ama daha az veya daha fazla pek zannetmiyorum ama daha az ihtimalen olabilir Allahu alem. Ama dediğim gibi bu sadece direkt tekbirle başlayıp giriş yapmayacağız meselelere. bir sürü ön bilgiler vereceğiz. Çok önemli gördüğümüz, çok önemli gördüğümüz ön bilgiler vereceğiz. Evet. Eee Şimdi bu dersimizde Dedik ya direkt tekbirle madem ki girmeyeceğiz. O zaman peki bu dersimizin konusu ne? Şöyle yapacağız. Bu dersimizde inşallah önemli bazı başlıklar altında namaz ile alakalı bazı önemli hususlara değineceğiz. Ve şöyle giriş yapalım inşallah. Şimdi ilk olarak namazın ehemmiyetini ele alacak olursak. Bunu çok basit tabir sayısı es geçeceğiz. Bunun sebebi de şu. Şimdi namazın dindeki ehemmiyeti ve fazileti hakkında söylenecek şeyler oldukça fazladır. Bu maruf olan bir şey. Ve bu husustaki ehemmiyeti. Kur'an ve sünnetten gelen nasları serdetmek tabir-i sahihse konuyu çok fazla uzatmaya sebep olur. Çünkü namazın dindeki övmiyeti, ehemmiyeti o kadar büyüktür ki bu konu hakkında gelen Kur'an ve sünnetten, sahabe sözlerinden, tabi'in sözlerinden naslar o kadar çoktur ki hani bunları burada ee, serdetmek meseleyi oldukça uzatır. Zaten namazın ehemmiyeti e, tabir-i sahihse zikredilmeye ihtiyaç bırakmayacak kadar meşhur olup bilinmektedir. E, Tabi yine aynı şekilde işte namazın ahkamları, vacipleri, rükünleri, işte sünnetleri ve adabı gibi meseleler hakkında da söylenecek şeyler ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bu husus hakkındaki sözleri vesaire bunların hepsini serdetmemiz dersimizi çok fazla e, uzatacaktır. Yani nam namazın ehemmiyeti bir yana aynı şekilde sünnetleri, adabları, vacipleri, rükünleri vesaire bunlar hakkında da oldukça fazla nas, kavili, söz geldiği için Bunlar da eee zikretmemiz e, dersimizi, serimizi oldukça uzatacaktır ve dersin asıl maksadının dışına çıkmamıza sebep olacaktır. O yüzden bunlara da çok fazla değinmeyeceğiz. Ancak ben namazın rükünleri, vacipleri, sünnetleri ile alakalı önemli olan, çok önemli gördüğüm birkaç malumat vermek istiyorum. Şimdi şöyle diyelim kardeşler biz görüyoruz ki bazı alimler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen Namazın adabı, sünnetleri vesaire bunların altı yüzü, altı yüzü aşkın olduğunu söylediklerini görüyoruz bazı alimlerimizden. Yani biz bazı alimlerimizi görüyoruz ki bunlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden gelen namazın sünnetleri, adabları vesaire bunların altı yüzü aşkın olduğunu söylediklerini görüyoruz bazı alimlerimizden. Mesela. Biz İbni Hibban'ın sahihine baktığımızda, sahihindeki sözlerine baktığımızda bunu net bir şekilde görüyoruz. Ki burası önemli malumattır. İbni Hibban Rahimallah diyor ki, kişinin diyor, herhangi bir kişinin, bir Müslüman kişinin yani, kıldığı 4 dört, dört, dört rekatlık diyor bir namaz içerisinde Resulullah'tan gelen altı sünnet bulunmaktadır diyor. Altı sünnet bulunmaktadır. Hatta devamen diyor ki, ve biz diyor bunları, Yani bu 600, gelen 600 sünneti diyor, namazın şekli kitabında tahric ettik, çıkardık diyor İbn-i Hibban Rahimallah. Tabi şimdi biz İbn-i Hibban Rahimallah'a baktığımızda kendisi hakkında şunu biliyoruz ki kendisi hadis hafızı olan büyük imamlar arasındadır İbn-i Hibban. Ve şeyhlerden, hadis şeyhlerinden çokça rivayet ve nakil almış bir kimsedir kendisi. İşte bu sebeple kardeşler yani bu kadar geniş bir hadis ilmine sahip olması sebebiyle yani İbni Hibba'nın bu kadar geniş bir hadis ilmine sahip olması sebebiyle bu söylediklerinin yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden bu kadar çok sünnet tespit edebilmesinin bunu iddia etmesinin hiç de garipsenecek ne? Garip karşılanacak bir yönü yoktur. Yani bu kadar büyük bir hadis hafızından Bu türlü sözün çıkması, mesela bu sayının 600'e ulaşması hiç de garip karşılanacak bir durum değildir ilmine nispetle. Ancak tabir sahih ise pantılar arasında şunu söylüyoruz. Şu, İbni Hibban'ın bu sözüne ele aldığımızda şuraya dikkat etmemiz gerekir. Şuraya dikkat çekmek gerekir. Allahu alem. İbni Hibban'ın 600 sünnet gelmiştir sözünden kastı Han dedi ya, adabı sünnetleri 600'dür demiştir. Demişti ya. İşte bu 600 sünnet gelmiştir sözünden kastı Allahu alem sahihlerle ve zayıflarla birliktedir. Yani bu konu hakkında gelen haberlerin sahihleriyle ve zayıflarıyla birlikte e, bu sayıya ulaşmaktır. Yine Allahu alem zayıflar ve sahihleri hepsini birden ne Hepsini birden kendisi de hepsini birden kastetmektedir Allahu alem. Ve yine Allahu alem İbn Hibban 600'ün içerisinde her rekatta tekrarlanan sözler ve fiil yani sözleri ve fiilleri deney ne Allahu alem dahil etmiştir. Yani 600'ün içerisinde Allahu alem her rekatta tekrarlanan sözler ve fiiller de vardır. Yani biraz daha açacak olursak dört rekat içerisindeki her rekatta tekrarlanan söz ve fiillerle birlikte bu sayıya ulaşmaktadır. Neden? Çünkü bizim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin namazına baktığımızda bir fiili veya sözü her rekatta tekrarladığını görüyoruz. Hatta mesela tek bir fiili veya sözü tek bir rekat içerisinde birden fazla tekrar ettiğini görüyoruz. Mesela en basitinden e, elleri kaldırmak gibi. Yani tek bir rekat içerisinde bu elleri kaldırma fiilini mesela birden fazla tekrarladığını görüyoruz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinde. Yine mesela düşünün allah Ekber sözü gibi. Tek bir rekat içerisinde birden fazla bu sözü aleyhissalatu vesselam namazında zikrediyor. İşte o yüzden Allahu Alem İbni Hibba'nın kastı, bütün işte bu konu hakkında gelen zayıflar, sahihler ve sahihler, E tekrar kat içerisindeki fiillerin ve sözlerin tekrarları ve aynı namazın diğer rekatları içerisinde bu tekrarların e, devamı vesaire <gülüyor> bunların hepsiyle birlikte eee 600'ü allah Allahu alem. E, şayet İbn Hibban rahimehullah eğer İbn Hibban'ın bu kastı bu söylediklerimizden ibaret ise o zaman gerçekten Allahu alem bu sayı mümkündür. Bizim ilim ehlinin de belirttiği gibi. Ancak bu söylediklerimiz değilse, yani işte tekrarlarını saymıyorsa, sadece sahillerini ele alıyorsa, zayıfları da saymıyorsa vesaire işte orada biraz durmak gerekir. Yani e, bu sayı iddia etmek Hani çok kolay değildir. O yüzden zaten biz mesela İbn-i Kayyım Rahimoğlu'nun Medar-ı Salik'indeki sözlerine baktığımızda, Medar-ı Cüs Salik'in eserindeki sözlerine baktığımızda, İbn Kayyim rahimehullah diyor ki diyor Resulullah'ım diyor namaz hakkında ortaya koymuş olduğu vacip ve müstahaplar diyor ancak yüze yakındır diyor. Yüze 100'e yakın kadardır diyor yani. O yüzden yani İbn Kayyim'in bu sözü de tabir sah e, bizim İbn Hibban'ın sözleri hakkında söylediklerimizi destekliyor Allahu alem. Yine mesela eee işte bu e, namazın adabları, sünnetleri vesaire bunların çok olmasıyla alakalı Yine biz başka eserlere de baktığımızda mesela alimler, alimlerden buna benzer şeyler görebiliyoruz mesela İbni Hibba'nın dışında. Mesela bununla alakalı biz e, Abdülhay El Kettani'nin mesela Fihrusül Feharis adlı eserine baktığımızda kendisi mesela bu eserinde, Abdülhay El Kettani bu eserinde Abdurrahman El İd Rus diye birisinden yani onun tercümesi hakkında söz ediyor. Onun hakkında bilgi veriyor ki e, bu Abdurrahman'ın kendisi Muhammed es talebesidir. Aynı zamanda Ezzebidi ve Şafi olan işte, Atiye El-Echhuri'nin de şeyhidir aynı zamanda bu kişi. İşte Abdülhay El-Kettani bu kimse hakkında yani Abdurrahman El-İdruz hakkında e, bilgi verirken onun hayatından bahsederken diyor ki kendisi diyor bir gün diyor El-Ezher'de diyor e, Mısır alimlerinin yanına giriyor. Abdurrahman el-İdrus, Mısır alimlerinin yanına giriyor lezerde. O sırada da Mısır alimleri namaz için imamlığa uygun bir kişi arıyorlar. Yani e, tabir sayı ise imamlığa uygun bir kişiyi seçme ile meşguller. E, Abdurrahman el-İdrus bunların yanına girince bu alimler tabi onu tanıyorlar, biliyorlar. Bununla istişare ediyorlar. Yani Abdurrahman el-İdrus'la istişare yapmak istiyorlar. Görüşünü soruyorlar. Bunun üzerine de Abdurrahman el-İdrus diyor ki, ben diyor, bakın bu sözü işte bizim konumuzla alakalı, ben diyor, imamla ehil olarak ancak ve ancak tek bir namazda 500 tane namaz hakkında 500 tane sünnet sayabilecek bir kişiyi ehil olarak görüyorum diyor. Tabi Abdurrahman el-İdrus oradaki alimlerin indinde Bunu söylerken yanında orada bulunan alimler tabii buna çok şaşırıyorlar ve kendi ve kendisinden bunları saymasını talep ediyorlar. Yani Abdurrahman Ali Durustan hani 500 dedin madem tabir say ise hani say görelim. Hani hani say da görelim anlamında değil. Hani merak ediyorlar bu alim ilim ehli birisi sonuçta. Bunu iddia ediyor ve bunlar da bu alimlerde ilmi olan merakından e, bunu saymasını talep ediyorlar. Yani şahsen biz, bir insan bize bunu söylese biz talep biraz zor talep ederiz. Yani kim şimdi 500 tane 600 tane dinleyecek deriz. Ama işte bu alimlerin de samimiyetini gösteriyor bu kıssadaki olayda. Saymasını istiyorlar işte. O da tutuyor Abdurrahman Ali İdurus da tutuyor. Hepsini tek tek sayıyor. İddia attığı Hepsini tek tek sayıyor. Sonra bu kıssayı zikrettikten sonra kim bu kıssayı zikretmişti? Fihrisül fer, e, Ferahis'in sahibi kimdi? Abdur e, Abdülhayy el-Kettani. Bu kıssayı zikrettikten sonra diyor ki Abdülhayy el-Kettani. Ben diyor bu kıssayı işittiğimden beri çok büyük bir olay olarak görüyorum bu bu durumu. Bu olguyu çok büyük bir olay olarak, olarak görüyorum diyor. Yani tabir sahihse hani çok büyük olay sanki Hani böyle imkansızmış gibi veya çok zormuş gibi görüyor. gözünde büyütüyor yani tabirsiz haksi. Sonra diyor ki devamen tak ediyor ben İbni Hibban'ın sözleriyle karşılaştım. Hani bu kıssayı kendi kitabında yer veriyor. Kıssaya yer verdikten sonra kendi de bunu hani biraz zor görüyor. Ancak devamen diyor ki ben diyor ta ki diyor İbni Hibban'ın da buna benzer sözünü görünce ki o az önce bizim söylediğimiz sözde demek ki onu görüyor. İbn Hibban'ın da diyor buna yakın sözleriyle karşılaşınca diyor ben başladım diyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in namaz içerisindeki hal ve hareketlerini araştırmaya, tespit etmeye başladım diyor. Ve gördüm ki diyor sonuçta neredeyse o sayıya yakın hatta diyor daha çok olduğunu diyor gördüm diyor. Hatta en sonunda Abdul Hay El-Kattanı Tabir Sayyid Sevillati'fe olarak diyor ki devamen Her kim diyor aceleyi terk ederse hani aceleyi terk ederse den ne ya bu kadar sünnet mi veya bu kadar adab vesaire sayılabilir mi gibi acele edip de işin mesela eee aslını aslırın hakikatını e, araştırmazsa konuya bahis noktasında ehmiyet vermezse de direkt acele ederek bunu inkara kalkışsa veya çok uzak bir ihtimal görmeye kalkışsa onu kastediyor. O yüzden diyor ki her kim diyor aceleyi diyor terk ederse isabet eder diyor istifade eder ve faydalı olur diyor. Evet. Dediğimiz gibi yani bunlar bu e, namazın adapları vesaire sünnetleri, vacipleri bunlar eee sayılmayacak kadar ne e, tabir sahihse e, çoktur. E, saymaya kalkışılsa çok uzun sürer. Bu konudaki hadisleri hatta bir grup alimler tarafından toplayanlar olmuştur. Bununla alakalı hadisler ve Toplayan alimler olmuştur. Ve özellikle e, bu bapta eserler tasnif edenler olmuştur. Mesela İmam-ı Ahmet gibi mesela namaz risalesini ne yapmıştır İmam-ı Ahmet? Nam namaz risalesini mesela, e, nam namaz risalesi gibi mesela. Yine Ebu Nuaym El Fadlim mesela namaz kitabı gibi. Yine işte Muhammed İbn-i Nasır El Mervezi, tazim Kadris Salat gibi. Mesela bu Ta'zim-i Kadri Salat bu müthiş bir eserdir. Müthiş bir eserdir. Yani içerisinde oldukça yüklü, tabir sahihse oldukça yüklü ilim barındırmaktadır. Yani her ilim talebesi ve aydın kimsenin mutlaka okuması gereken eserlerden bir tanesidir. Ve alimlerin ilim ehlinin daima ilim talebelerine, aydın kimselere tavsiye ettiği kitaplar arasındadır. Ta'zim-u Ta Kadri Salat e, İmam El-Mervezi'nin ki İmam El-Mervezi imamiyetiyle e, imamiyeti hakkında ittifak edilmiş bir insandır ki Şeyhul İslam'ın Ee tabir sahihse yerlere gökleri sığdıramadı alimler arasındadır. Yine bu bapta, bu söylediğim bapta ee müteahhir kimseler e, tarafından birçok eserler yazılmıştır. Hatta bunu birçok ciltte toplayanlar olmuştur vesaire. E, o yüzden e, yani bu çok geniş bir baptır. Biz bu baptaki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen riv rivayetleri sahih ve zayıf hatta bir kısmı zayıf muhsahimi tartışmalı olan vesaire bunların işte hepsini ele aldığımızda bazı alemlerin dediği gibi yani bu rivayetlere baktığımızda Allahu alem bine aşmaktadır bu konudaki hadisler. Sadece işte bu namazın sünnetleri, adetleri hakkında işte bu vaciplerin, rükünlerinin saymayla alakalı vesaire bine aşmaktadır bu rivayetler. Yine bu rivayetlerini tutup mesela anlamlarından bahsetmek, alimlerin sözlerini ve ihtilaflarını ele almak da e, çok geniş bir baptır. Yani bu sayılmayacak kadar çoktur. E, ancak biz bu serimiz içerisinde mesela, bu ders serimiz içerisinde bunların mesela meşhur olanlarına ve insanların tabir sayısıyla çoğunlukla ihtiyaç duydukları meselelere değineceğiz. Bunları ele alacağız tabii ki. E, ama dediğimiz gibi hepsini almamız imkansız değil. Zaten ilmimiz de bu anlamda yetersiz. O da ayrı bir baptır zaten. Ee, yine tabi biz delillerin desteklediği ve bazı ilim talebelerine e, ilmi yönden gizli kalmış meseleleri de ele alıp tercihlerimizi gerek Kur'an'dan, işte gerek sünnetten, gerekse de sahabe, tabi'in ve Budi'nin imamlarının vesaire sözlerinden ne yapacağız? Bu serimizde inşallah tek tek delillendireceğiz. Tabi bu meselemizde asıl dayanak, biz bunu her zaman söylüyoruz bu meselemelerimizde. Asıl dayanak nedir? Asıl dayanak vahiydir. Yani selefin fehmi ışığında Allah'ın kitabı ve Resulünün sünnetidir. Asıl dayanak bizim için. Diğer kimselerin görüşleri ise e, yani asıl delil değil bilakis nedir? Tabir sayısı kendisi hakkında delil getirilmeye muhtaçtır. Yani Allah ve Resulünün sözü delildir. Diğer kimselerin sözleri ise asıl delil değil bırakın asıl delil olmayı bilakis kendileri hakkında delil getirilmeye muhtaç sözlerdir. Allah ve Resulünün sözü dışındaki sözler. O zaman e, asıl olarak tabir sayısına bizi bağlayan Allah'ın kitabı Resulünün sünneti ve sahabenin nedir? İcmasıdır. O yüzden İmam-ı Ahmet de ne diyor? El-icma'u <gülüyor> icma'u sahabeti ve men ba'dahum tab'un lehum İcmâ, sahabenin icmasıdır. Onlardan sonra gelenler ise onlara tabi edirler. Mesela İbn-i Recep Zeylu Tavakatil Hanabil'e de bunu zikreder. İcma sahabenin icmasıdır. Sahabelerden sonra gelenler ise onlara yani sahabelere tabidirler. Asıl icma o zaman yani ne demek bu? Yani şayet sahabeden bir mesele hakkında icma sabit olmuş ise ondan sonra hiç kimsenin sözü yani hiçbir söz ne? Hiçbir söz muteber değildir. İtibar alınmaz. Onlardan sonra hiç kimsenin başka bir söz söyleme hakkı yoktur. İsterse bu kimse tabi'inlerin en büyüğü veya İslam imamlarının en büyüğü olsun. Hiçbir şey ifade etmez. Sahabenin icması bilindikten sonra, icması muhakkid olduktan sonra, icması mustakir olduktan sonra mesele bitmiştir, kat'i sonuca bağlanmıştır, düğüm atılıp rafa kaldırılmıştır ve kıyamete kadar öyle devam eder o hüküm. İşte bu sebeple yani sahabelerin sözlerinin e, önemi bu kadar büyük olunca Gerek hocanın veya alim olmak isteyenlerin, fakir olmak isteyenlerin, müfessir olmak isteyenlerin e, vesaire sahabelerin sözlerine, görüşlerinin ne olduğuna çok itina göstermesi gerekir. Çok fazla itina göstermesi gerekir. Bunların tabir sayısıyla sözlerine, sahabelerin yani sözlerine oldukça vakıf olması gerekir. Çünkü neden? Sahabeler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin muradını, kasıtlarını anlamaya en yakın olan kimselerdi. İndirileni en net şekilde gören, yani o anki duruma şahit olan, o anki durumu ve vurut sebeplerini, yani o nasların geliş sebeplerini en iyi bilen, en iyi bilip belirleyen kimselerdi. Ancak sahabeler arasında, yani sahabeler kendi aralarında ihtilav etmişlerse, işte o zaman o işte ne vardır? Genişlik vardır. O zaman iş basit, genişlik vardır mesele Ehl-i arasında ihtilaflıyız ise o zaman ne olur? o işte bir genişlik vardır. Yani tabir sayısı diğer bir tabirle selefin veya sahabelerin fıkhi meselelerindeki ihtilafı fıkhi meselelerdeki güçlü ihtilafı bu ümmet için nedir? Bir genişliktir ve bir rahmettir. O yüzden bakın kardeşler önemli bir malumat vereyim size burada. İshak İbn-i Behlul El-Enbari var. İshak İbn-i Behlul El-Enbari Bu e, Kitab-ül İhtilaf yani Türkçesiyle İhtilaf kitabı adında bir eser telif ediyor. Bu eseri telif edince İmam Ahmet kendisine diyor ki Semmihi kitab-es-sa'a Onu sen diyor genişlik kitabı. Şimdi bu Türkçede çok oturmuyor da genişlik kitabı ne? Yani ümmete e, genişlik ifade eden kitap diye isimlendir Görüyor musunuz subhanallah yani selefin meseleleri ne kadar böyle basiretli bir şekilde anladığını. Kitab-ül İhtilaf yazıyor orada selefin ihtilaflarını fıkhi meselelerdeki ihtilaflarını toplayan bir eser yazıyor görüşlerini. İmam-ı diyor ki onu sen diyor genişlik bir kitabı neden? Yani ne yapıyor İmam-ı Ahmet burada? İhtilafın bu ümmet için bir genişlik olduğunu ifade ediyor. Mesela işte El-Kadi'nin mesela Tabakatul Hanabilesine baktığınızda mesela bunu görürsünüz İmam Ahmed'in bu sözünü. Yine hatta mesela halife Ömer bin Abdülaziz mesela o da bu anlamda sözler söylemiştir. Mesela diyor ki Ömer bin Abdülaziz diyor ki "Ma uhibbu enna ashabe Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem lam Diyor ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in diyor ashabının ihtilaf etmemeleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabının ihtilaf etmemeleri benim hoşuma gitmez. لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ قَوْلًا وَاحِدًا كَانَ النَّاسُ ف۪ي دَيْقٍ Eğer diyor, tek bir görüş olsaydı insanlar darda, dar içinde, darlık içerisinde, sıkıntıda kalırlardı. Yani düşünün mesela tek bir görüş. Dakikaten yani bu, bu seleften buna yakın sözler de çok varide olmuştur. Tek bir görüş olsa, çünkü bir görüş var kişinin delillerden tercih ettiği, ona kolay gelebiliyor, diğerine zor daha zor gelebiliyor, diğerinin tercih ettiği diğerine ne delillerden tercih ettiği daha kolay gelebiliyor ama tek bir görüşle iltizam olunsaydı bazı noktalarda ne e, sıkıntılar olabilirdi Öz, olabilirdi özellikle bunu parantez içerisinde özellikle vurguluyorum özellikle güncel meselelerde. O yüzden hatta e, Ömer bin Abdülaziz sözlerinin devamında diyor ki ve innahum eimmetun bihim onlar kendilerine uyulan imamlardır diyor. Onlar kendilerine uyulan imamlardır. فَلَبْ أَخَذَ أَحَدٌ بِقَوْلِ رَجُلٍ مِنْهُمْ كَانَ ف۪ي سَعَتٍ Bir kimse diyor onlardan herhangi birinin sözünü alırsa genişlik içerisindedir diyor. Mesela İbn-i Abdilber buna e, Cami-u İlmi ve Fadlihi eserinde yer veriyor. Ve buna benzer oldukça nakiller söylüyor. İşte ümmetin e, seleften böyle e, birçok nakil getiriyor selef imamlarının. Hani böyle basit kimselerin değil, bizzat imamların sözlerinden bir sürü bu meseleyle alakalı buna yakın sözlerle ne yapıyor? Buna yakın sözlerle nakiller getiriyor. Mesela işte ümmetin ihtilafının ümmet için genişlik olduğu, hatta ihtilafı bilmeyenden ilim alınmayacağı, ihtilafı bilmeyen fıkhın kokusunu, ihtilafı bilmeyenden bilmeyenin fıkhın kokusunu alamayacağı vs. Bununla alakalı birçok birçok söz sarf ediyor rahimunullah. Ki bu Yine alimlerin tavsiye ettiği müthiş bir eserdir. Müthiş eserler arasındadır. Mutlaka ilim talebelerinin aydın kimselerin e, kütüphanesinde yer alması gereken eserlerdendir. İbn-i Abdülber'in bu eseri Cami-u Beyan-il İlmi ve Fadlihi. Yani e, yüzlerce nakiller var kitapların kitabında ilmin, alimlerin faziletiyle alakalı. Yani tabir sahihse Cami-u Beyan-il İlmi ve Fadlihi eseri, tabir sahihse fıkıh usulünü saygıdır. E, sahabe tabi'in, tabey tabi'in ve Resulullah'ın sözlerinden e, yola çıkarak e, anlatmaktır kastı. Yani fıkıh usulü, usulü kitapları normalde ne yapar? E, tutar mesela meseleleri e, düz bir şekilde anlatır. Sonra da işte o anlattıklarına deliller getirirler. İbni Abdilber e, farklı bir usulle ne yapmıştır? Bir bab başlığı atmıştır mesela. Aynı Bukhari gibi fıkı usulünden tabir sayısı bir bab başlığı atmıştır. Sonra onun hakkında naslar zikretmiştir. Naslar mesela Resulullah'tan sözler, sahabeden sözler, tabinden sözler senetleriyle zikretmiştir. Ondan sonra da çok kısa belki sonunda bir iki açıklama yapmıştır. Nakillerin altında o kadar. Yani tabir sahi ise usulü e, direkt delillerle e, anlatıp e, meramını bab başlıklarıyla anlatmıştır. Bab başlıklarıyla anlatmıştır. Mesela demiştir ki kıyasın zemmedilmesi buna yakın anlamlarda bab başlığı atmıştır. İşte e, kıyasın selef tarafından zemmedilmesi ondan sonra bir sürü nakil saymıştır. Sonra selefin kıyası kullandığı diye e, bir bab başlığı açıp bir sürü e, sahabe vesaire tabiinden sözler zikretmiştir En sonunda demiştir ki mesela en sonunda şunu demiştir mesela. Demiştir ki işte biz buradan anlıyoruz ki ne demek ki zemmedilen kıyas var. Zemm olunmayan kıyas var. Demek ki kıyasın hepsi zemm olmuyor. Çünkü diyor ki, hatta devamında diyor ki, çünkü diyor, e, kıyası biz zemmedenlerden de diyor, ne? Kıyas yaptıklarını, e, hatta kıyas sözünü kullandıklarını ne yapıyoruz? Görüyoruz. Biz de böylece anlıyoruz ki demek ki Se Seleften bazılarının kıyasın inkarına dair gelen sözleri zemm olunan kıyasla alakalı olduğunu anlıyoruz. Bunu diyor, anca diyor, cahil ve cahilleşmeye çalışan kimseler diyor. Ee, bunun zıttını söyleyebilir veya bunu anlayamaz şeklinde ibareler kullanılıyor. Yani müthiş bir e, eserdir. Ve hep böyle senetleriyle vesaire sahabeden tabinden nakillerde nakillerde ne yapıyor? Nakillerde bulunuyor. Evet. E, yani bu en son söylediklerim de tabir sayısı menheç hakkında birkaç cümleydi. E, ancak namaza dönecek olursak namaz İslam'da e, büyük bir değerdir. İslam'ın rükünlerinden e, ikincisidir. Dinin direğidir. Allah Azze ve Celle'ye Onu e, peygamberimize Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı miraçtayken farz kılmıştır. E, sadece bu son cümleler bile yani e, uç cümleler bile namazın ehemmiyetinin ne kadar büyük olduğunu göstermektedir zaten. İşte İslam'ın büyük bir e, değeri olması, İslam'ın ikinci olması ikincisi olması, dinin direği olması, miraçta böyle özel bir konumda farz kılması gibi bu meziyetleri, bu bab başlıklarını söylememiz bile namazın ne kadar e, ehemmiyetli olduğunu E, ifade etmeye yeter zaten. E, şimdi e, tabir sayısı şöyle bir başlık atabiliriz. E, devamen. Diyoruz ki mesela namazın farz olma vakti. Namazın farz olma zamanı. Şimdi şöyle diyelim. Alimler olsun. Kardeşler. Tah, e, tarihçiler olsun. Vesaire. İsra olayının hangi yılda olduğu hususunda ihtilaf etmişlerdir. Bu alimler arasında ihtilaflı hususlardan bir husustur. Ancak şurası ittifak edilmiştir ki kardeşler. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem önceleri Mekke'de çok azı müstesna adabı ve sünnetleri bilinmeyen bir namaz kılmaktaydı. Namaz kılmaktaydı ama adabların sünnetlerinden çok nadir olanları bilmekteydi Böyle bir namaz kılmaktaydı. Ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellemden sabit olan şuydu ki, bir tek bir rükû ve iki secdeden oluşan bir namaz kılmaktaydı. Böyle bir kabayca bilinen namaz. Bir namaz vardı. Yani yine sabitti ki iki rekat namaz kılmaktaydı. Ee, böyle kaba e, bir tabir sahise bilgiyle bu mevcuttu. Yani e, bu şekilde bilinmekteydi. Bu hususta sünnet kitaplarında ve siyar kitaplarında zaten ne e, birçok ne haber gelmiştir. O yüzden e, buna böyle kısaca bura, meselenin burasına değinip bunu geçiyoruz. Şimdi e, dediğimiz gibi madem ki konumuz namaz. Namazın şekli ki bunun Arapçası Es-Salat'tır. Bunun tarifine gelelim. Es-Salat yani namazın tarifine gelelim. Şimdi biz Allah Subhanehu ve Teala'nın kelamı, Resulünün kelamı ve Arap diline baktığımızda Es-Salat kelimesinin yani namaz, Türkçe'de bir anlamı namaz, bu kelimenin 3 manada kullanıldığını göre görebiliyoruz. Mesela birincisi dinde maruf olan namaz yani bildiğimiz namaz. İşte bu tek bir selam veriyorsun, tek bir Fatih'e okuyorsun. Bildiğimiz namaz. Bakıyoruz. Salat kelimesi. Bu anlamda kullanılmıştır. Bildiğimiz namaz anlamında kullanılmıştır. Mesela Allah subhanehu ve teala'nın ayetinde olduğu gibi ne diyor? Fe salli rabbike venehar. Rabbin için namaz kıl kurban kes. Burada bak salli. Fe salli. Salat kelimesi ne anlamında gelmiş burada? Bildiğimiz namaz anlamında. Yine ikinci anlamlarından bir tanesi biz Allah'ın kitabına, Resulü sünnetine, Arap diline baktığımızda. Bunun ikinci anlamlarından bir tanesi Allah'ın kuluna senası, övgüsü olduğunu görüyoruz. Salat kelimesinin ya yani kullanıldığı anlamlardan bir tanesinin de Allah'ın kuluna senası, yani tabir sayısı övgüsü anlamında geldiğini görüyoruz. Mesela Allah subhanehu ve teala ne buyuruyor? İnne Allah'a ve melaiketehu yusallûne ale'n-nebi, ya eyyüellezine âmenû, sallû aleyhi ve sellîmû teslimâ. Ne diyor? Allah ve e, melekler ne yaparlar? Peygambere salat ederler. Bakın salat ederler. Vesallune. Sonra diyor ki ey iman edenler siz de ne yapın? Ona salat eyleyin. Salat eleyin. Yani ne yaparmış Allah Subhanahu ve Teala peygambere salat edermiş. Peki Allah Subhanahu ve Teala'nın peygambere salatı nedir? Ebu'l Ali'nin de mesela Buhari'de dediği gibi ne? Onu meleklerinin indinde övmesidir. Yani biz ayete bakıyoruz. Üç tane salat var peygambere. Bir Allah'tan peygambere salat, iki meleklerden peygambere salat, 3 iman edenlerden. Allah subhanahu ve teala diyor ki Allah ve melekleri peygambere salat ederler. Ey iman edenler siz de ona salat edin. Allah'ın peygambere salatı nedir? Onu övmesi, meleklerinin indinde övmesi. Ebu'l-Aliye'nin de Bukhari'de söylediği gibi. Peki meleklerin e, salatı nedir peygambere? Magfiret dilemeleri. Peygamber için magfiret dilemeleridir. İnsanların peki salatı nedir? İnsanların salatı nedir? Peygambere dua etmesidir. Ne? Dua etmesidir. İşte o yüzden biz üçüncü anlamına baktığımızda es-salat kelimesi dua anlamında kullanılmıştır kardeşler. Mesela Allah subhanehu ve teala'nın şu sözünde olduğu gibi ne buyuruyor? Diyor ki Allah subhanehu ve teala diyor onların mallarından sadak al. Nebi salli aleyhim hitaben diyor ki onların mallarından sadak al. Bununla diyor onları temizlersin. Onları arıtıp yüceltirsin diyor. Sonra ne diyor? Bakın Arapçasına dikkat edin. Ve salli aleyhim inne salateke sekenun lehum. Sen onlara salat eyle. Ve sen onlara salat eyle. Çünkü senin salatın onlar için bir sukunettir. Bakın biz birinci anlamına baktık. Dinde maruf olan namaz hakkında salat kelimesi kullanılmıştır. İkinci anlamına baktık. Övge anlamında kullanılmıştır. Neydi o? Allah peygambere salat eder. Yani ne? Bukhar'daki ebul Alinin sözünde olduğu gibi Allah'ın peygambere salat etmesi ne? Onun melekleri ininde övmesi. Demek ki ikinci anlamı övme. Üçüncü anlamına baktığımızda ne diyor ayette? Üçüncü anlamı duadır dedik. Delil Allah subhanehu ve teala ne buyuruyor? Onların mallarından sen al, sadakayı al ve sen bununla onları temizle, temizlersin yani diyor. Onları aratıp yüceltirsin diyor. Sonra ne diyor? وَسَلِّ aleyhim اِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنُنْ لَهُمْ Ve onlara salat eyle. Ey Muhammed, o müminler, o Müslümanlara salat eyle. Çünkü senin salatın onlar için ne? Bir sükunettir. Salata ne dedi? Yani dua et. Dua et. Çünkü muhakkak senin duan onlar için nedir? Muhakkak senin onlar için bir sükunettir. Bir sukunet vesilesidir. Tövbe suresinde geçtiği gibi. Evet. E, salatın bu anlamı kardeşler. Bakın buraya dikkat edin. Salatın bu anlamı üçüncü anlamı yani dua anlamı asıl anlamlarındandır. Doğru mu? Burası doğru. Şimdi bizim kıldığımız namaza da neden namaz demişler de kuru fasulye dememişler? Yani Biz namazda bir el hareketi yapıyoruz. İşte tekbir getiriyoruz. Allahu Ekber diyoruz. Ellerimizi kaldırıyoruz. İşte sonra ellerimizi bağlıyoruz. Fatih okuyoruz vesaire Bazı sözler söylüyoruz. Ruku ediyoruz. Secde ediyoruz. En son selam veriyoruz. Çıkıyoruz namazdan. Bu hal ve hareketlerimize neden salat demişler de kuru dememişler, domates dememişler? Neden? Çünkü salat kelimesinin anlamlarından birisi neydi? Dua etmek. İşte kişi de namazında dua ettiği için kişi de namazında dua ettiği için namaza salat demişler de kuru fasulye dememişler. Çünkü salatın anlamı dua etmek. Salatın anlamı dua etmek. Bunu da bu şekilde bilmiş olalım kardeşler. Peki tabir sayısı namazın yani Dindeki anlamına, dini terimine, dini ıslahına biz baktığımızda şöyle tabir şöyle tarif edebiliriz. E, kabaca anlamı tekbirle başlayan, selam ile sona eren, içerisinde özel sözler ve fiiller barındıran ibadetin ismidir. Yani ne? Tekbirle başlıyormuş bu. Selamla bitiyormuş. İçerisinde özel fiiller ve sözler varmış. Özelden kastımız ne? Yani bu kafana göre takılacağın söz ve fiiller değil özel sözlü fiiller ki bu özelliği Kur'an ve sünnetten belirlenmiş olması demektir. Bu yüzden biz kardeşler İmam Ahmed'in müsnedine baktığımızda, Ebu Davud'a yine terimiz ve İbni Mace'ye baktığımızda Muhammed bin Akil'den, o da Muhammed bin Hanel Hanefiyeden, o da Ali radıyallahu anh'tan, Ali radıyallahu anh'tan Nebi sallallahu aleyhi Naklet diye rivayette diyor ki aleyhissalatu vesselam Tahrimuha et tekbiru ve tahleiluha et teslimu Namazın diyor, bakın e, Türkçesi tabir sayısı size biraz offside gelecek ama biz bunu e, doğru anlamına e, doğru anlamıyla açıklayacağız inşallah. Namazın haram kılması tekbirdir yani namazın haram kılması tekbirdir Helal kılması ise selam verdikten sonradır. Ne demek bu? Evet, Arapçasının Türkçe'ye çevirdiğin zaman budur. Ama bu ne demektir? Yani namazın haram kılması tekbirdir. Yani tekbirle başlar. Helal kılması ise selam verdikten sonradır. Yani tabir sahihse dış ilişkilerle, yani namazın dışındaki ilişkilerle, dış ilişkilerle alakayı kesen şey, Tekbir alıp namaza durmaktır. Tekbir alıp namaza durmaktır. Yani namaz dışında diğer işlerle uğraşmayı helal kılan ise nedir? Selam vererek namazdan ayrılmaktır. Bakın bu cümlemi tekrarlıyorum. Dış olaylarla alakayı veya dış ilişkilerle alakayı kesen şey tekbir alıp namaza durmaktır. Namaz dışında diğer işlerle uğraşmayı, yani namazdan önceki neyle uğraşıyorsan onları uğraşmayı helal kılan şey ise selam vererek namazdan ayrılmaktır. Tabir sahihse başka bir tabirle, başka bir ifadeyle namazdan önce mübah yani helal olan bazı şeyler tekbirle yani iftitah, açılış tekbiriyle, başlangıç tekbiriyle haram olur. Bakın. Namazdan önce mübah olan bazı şeyler iftitah tekbiriyle, başlangıç tekbiriyle ne? Haram olur. Mesela neydi? Namazdan önce mübah olup da tekbirle birlikte harama dönüşen. Mesela konuşmak, yemek içmek gibi. Bunların ya namazda yapamazsın. Ha o içme sünnet namazlarda bir tartışma konusu var. O uzun ince bir mevzudur. Ona girmiyoruz da. Ama şöyle bir olguyu biz biliyoruz, değil mi? Yemek içmek, konuşmak gibi. Bunlar aslen mübah olan şeyler namazın içerisinde yasaklanıyor. Sonra biz ne demiştik? Helallik ise selam vermektir demiştik. Bundan kasıt ne? Yani aleyhissalatu vesselamın bu sözünden kasıt ne? Diyor ki tahliiluha ettikbir. Helal olması, helal kılınması, helallilik ise diyor selam vermektir diyor. Bundan kasıt ne? Yani yapılması haram olan şeylerin, neydi o yapılması haram olan şeyler? Yani yapılması yasak olan şeyler, işte namaz içerisinde yemek, içmek vesaire İşte bu yasak olan şeyler selam verme ile birlikte yani selam verdikten sonra helal olması demektir. Yani o yüzden tabir sayısı cümleyi toplayacak toparlayacak olursak biz bunu özellikle neden söyledik? Şundan dolayı söyledik. Biz namazı tarif ettiğimizde ne şekilde tarif ettik onu? Dedik ki tekbirle başlayan selamla sona eren ve içerisinde söz ve fiiller barındıran özel bir ibadetin nedir? Özel bir ibadetin ismidir. İşte bu bağlamda tabir sayısı aleyhissalatü vesselam'dan zikredilen, rivayet edilen sözde aleyhissalatü vesselam ne diyor? Tahrimuha ettekibiru ve tahliluha etteslim. Haram kılması tekbirdir. Neyin haram kılması? Yani namazdan önce yapılan bazı şeylerin. Mesela yemek içmek gibi. Otobüse binmek gibi. Namaz içerisinde tutup yürüyüp gidip otobüse binemezsin. Mesela cep telefonda oyun oynamak gibi yapamazsın. Ve tahliluha helal kılması da teslimdir diyor. Neyi helal kılması? Yani namazdan önce o helal olup da namaza girdiğinde harama dönüşüp de o işte haram olan şeyin tekrar helale dönüşmesi ne diyor? Tekrar helale dönüşmesine selamladır diyor aleyhissalatü vesselam. Tabi şurada hemen parantez arasında son cümleler olarak şunu söyleyeyim. Bu hadis, bu söylediğimiz hadis. Sahiliyen alimler olmuştur. Zayıflayan alimler olmuştur bunu. Bu hadis birçok farklı tarikle yani farklı yolla gelmiştir. Ancak Allahu u Alem hiçbirisi tam olarak zayıflıktan kurtulamamıştır. Hiçbir tarihi, bu hadisin hiçbir tarihi zayıflıktan kurtulamamıştır. Bazı alimler tabi bunu tariklerinin bir araya gelmesiyle, yollarının bir araya gelmesiyle hasenliyenler, sahiliyenler olmuştur. Ancak dediğimiz gibi yani hasenliğini veya e, sahilliğini söylemek e, çok kolay değildir. Ve bunlar işte bir araya farklı yollardan geldiği için bir bi mecmu'i turukiha işte yollarının toplanmasıyla hasenleşir sözü de e, daha çok müteahhir hadis e, alimlerinin sözleridir. E, mütekaddimler bu olaya daha farklı bakıyor. Çünkü mütekaddimle müteahhir hadisçiler arasında E, bariz özelliklerinden bir tanesi tarihlerin bir araya gelmesiyle bir şey nasıl sahi olur, olur mu hemen olmaz mı e, budur. Ondan sonra e, Sika'nın ziyadesi meseleleri tamamıyla mutakaddim ile müteakir hadisçiler arasında e, farklı olan meselelerdendir. Ki şüphesiz ki tabi mütekaddimlerin ilk dönem alimlerinin sözleri çok daha ilmi, doğru ve isabetlidir. O yüzden e, her zaman tavsiye edilen mütekaddim alimlerin bir hadis hakkındaki sözünü sözüne ittiba etmektir. En sağlıklı olan da odur. Bunu da parantez arasında belirtmiş olalım. İnşallah önümüzdeki derste namazı terk etmenin hükmüyle alakalı bazı meseleleri de ele alarak e, ve başka meseleleri de ele alarak inşallah e, önemli tabii. Önemli meseleleri ele alarak e, yani böyle klasik her anlatılan bilinen değil. Daha çok böyle önemli gördüğümüz e, e, işte Müslümanların veya işte eee ilime hevesli kimselerin faydasına olabilecek e, bilgileri verme babından inşallah e, devam edecek serimize. Allahu alem. Sallallahu aleyhi ve Nebi'na Muhammed'in ve âlihi ve ashhabihî ecmaîn.